''Ey Muhammed! Onlara istedikleri bir ayet getirmediğin zaman alay ederek derler ki, onu da bir yerlerden derleyip toplasaydın ya, de ki ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uymaktayım.'' Bu Kur'an ayetleri Rabbimizden gelen basiretlerdir, gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için, bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.